Doğanın Dağılması Fosil kayıtlarından elde edilen bilgiye göre biyolojik çeşitlilikte sonuncusu 65 milyon yıl önce dinozorların neslinin tükendiği zamanlara denk gelen 5 büyük yok oluş gerçekleşti. Bundan önceki tüm benzer yok oluşlar yani kitlesel olarak canlıların neslinin tükenmesi, Doğal nedenlerle gerçekleşmişti. Altıncı ve hali hazırda yaşanan büyük yok oluş, insanlığın dokunulmamış habitatları yok etmesi, yaban hayatı aşırı ölçüde öldürmesi ve iklim bozulmasından kaynaklanıyor. Doğaya aynı anda pek çok yara açılıyor. Ormanların tahribi, Bese hayvanlarının aşırı otlaması, yaban habitatın tarım için kullanılması, Endüstriyel gelişme, madencilik faaliyetleri, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, istilacı türlerin yayılması ve binbir biçimde enerji hafriyatı. Her bir yara farklı bıçaklarla açılıyor ama sonuç hep aynı ekosistemlerin bozulması, yerli türlerin yok olması ve bunlarla birlikte gelen biyolojik yoksullaşma. Bütün bunların ötesinde bu yaralar bir de yaban güzelliğinin yok olmasına sebep oluyor. İnsanlığın devamı için sağlıklı ekosistemlere, sağlıklı ekosistemler içinse temiz hava ve suya, verimli topraklara ve tozlamanın yani polinasyonun devamına ihtiyaç var. İşte tam da bu sebeple doğanın çözülüp dağılması bu gezegen üzerinde yaşayan herkesi derinden endişelendirmeli. Aşırılıklar gezegen. Aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out projesi.